49. sohbet Kerem cömertlik. Bu konuşma Hizretin 545. yılında Şaban'ın 11. Cuma günü medresede yapılmıştır. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Abdullah İbnü Mübarek'in hayatından Şöyle bir sahne anlatılır. Bir gün Abdullah İbni Mübarek'in kapısına bir dilenci gelmiş ve yiyecek bir şeyler istemişti. O sırada yiyecek olarak evde on adet yumurtadan başka bir şey yoktu. Abdullah İbni Mübarek hizmetçisine o on yumurtayı dilenciye vermesini söyledi. Hizmetçi yumurtaların dokuzunu dilenciye verdi. Bir tanesini alıkoydu. Aynı gün güneşin batımına doğru bir adam geldi. Kapıyı çaldı ve içeridekilere seslendi. Şu sepeti alır mısınız? Sesi duyan Abdullah İbni Mübarek bizzat kendisi kapıya çıktı. O meçhul kişinin elindeki sepeti aldı, içeri getirdi. Bir de baktı ki sepette yumurta var. Onları saydı. Tam 90 tane Bunun üzerine hizmetçisine döndü ve sordu. O bir yumurta nerede? Sabahki dilenciye kaç yumurta vermiştin? Hizmetçi cevap en dedi. Dokuz yumurta vermiş, bir tanesini ise akşamleyin yemek için alı koymuştu. Onun bu cevabı üzerine Abdullah İbni Mübarek de şöyle dedi. Bizi on yumurtadan mahrum bıraktın. İşte onlar Allah ile olan muamelelerinde böyleydiler. İnanıyorlardı. Kur'an'da ve Resulullah'ın hadislerinde ifade edilen hakikatleri tasdik ediyorlardı. Hareketlerinde, tavırlarında, almalarında, vermelerinde, Kur'an'ın esaslarına aykırı davranışlarda bulunmuyorlardı. Az ve cil olan Allah ile alışverişe giriştiler, kârla çıktılar. Onun kapısını açık gördüler, hemen girdiler. Ondan başkasının kapısını kapalı gördüler, orayı terk ettiler. Başkalarıyla alakalı hususlarda ona uydular. Onunla alakalı hususlarda ise başkalarına uymadılar. Onun öfkelendiğinde onlar da öfkelendiler. Onun sevdiğini onlar da sevdiler. İşte bunun içindir ki bazıları şöyle der. İnsanlarla alakalı meselelerde Allah'a uyma. Allah ile alakalı hususlarda ise insanlara uyma. Kırılan kırılır, gücenen gücenir. Doğruyu anlayıp hatasını Selafi eden de kemal ve olgunluk kazanmış olur. Allah dostları onu yolda bulunmaktan bir an bile geri durmazlar. O yolda Hakk'ın daima üstün gelmesi için didinirler. Nefslerine ve başkalarına karşı Hakka yardım ederler. Bu yolda hiçbir kınayanın kınaması onlara tesir etmez. Allah'ın ahkamının ve şeriatının ayakta tutulması hususunda hiçbir kimseden korkmazlar. Ey oğul, oh! içinde bulunduğun hevesi terk et, peşinden gittiğin hevesi terk et. Allah dostlarının sözlerinde ve fiillerinde onlara uy. Mücered, yalan, bir takım iddialarla onların ulaştığı mertebeye ulaşmaya heveslenme. Tıpkı onlar gibi sen de sıkıntılara katlan, sabret. Ta ki onların ulaştığı mertebeye ulaşasın. Eğer bir takım sıkıntılar ve belalar olmasaydı, İnsanların tamamı abid olurdu, zahit olurdu. Fakat onlara zaman zaman belalar, musibetler, elemler, kederler gelir. Onlarda bunlara sabredemez, tahammül gösteremezler. İşte o yüzden izzet ve celal sahibi Allah'ın kapısına karşı peldenirler. Kiminki sabrı yoksa ona bahşiş de yoktur. Sen sabrı ve Allah'ın takdiratına rıza göstermeyi yitirdiğin zaman bu senin Allah'a kulluktan çıkmana sebep olur. Şanı mübarek ve yüce olan Allah, geçmiş peygamberlerden bazılarına göndermiş olduğu kitaplarından birinde şöyle buyur: Kim ki benim hükmüme razı olmaz, belalarıma sabretmezse kendisine benden başka bir ilah bulsun. Allah'ın sizin için takdir ettiğine razı olunuz. Kısmetinizden fazlasına göz dikmeyiniz. Allah'tan başka her şeye güvenip dayanmayınız. Lehinizde de olsa, aleyhinizde de olsa takdir edilen şey behem-i olur. Din yaşayışınızı kuvvetlendiriniz. Ta ki imana ulaşasınız. Sonra da imanı kuvvetlendiriniz. Ta ki sarsılmaz bilgi ve inancı ulaşasınız. İşte o zaman daha önceleri görmediğiniz hakikatleri görürsünüz. Sarsılmaz bilgi ve inanç eşyayı hakikati ve mahiyetiyle olduğu gibi size gösterir. Öyle ki daha önceleri sadece bir haber şeklinde öğrendiklerinizi kendi gözlerinizle aynen müşahede edersiniz. Sarsılmaz bilgi ve inanç kalbi Allah'ın huzurunda durdur ve ona eşyayı aynen gösterir. Kalp aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda durduğu zaman izzet, şeref ve keramet eli ona açılır. Bu elden ona nezahet, yücelik ve keramet bahşedilir. Böylece o kalp izzet ve şeref kazanır. Müessir bir keramet sahibi olur. Öyle ki artık o da halka izzet ve şeref bahşeder. Nezahet açar, keramet açar. Bu hususta asla cimlilik etmez. Allah için ıslah olmuş, düzelmiş ve ahlaki sıhhate kavuşmuş bir kalp kerem sahibidir, şereflidir, azizdir, yücedir. Günah kirlerinden arınmış bir sır öz keramet sahibidir, İzzet ve şeref sahibidir. Nasıl kerem sahibi ve şerefli olmasınlar ki? Ekremül Ekremîn olan Allah bizzat kendisi onlara şeref bahşetmiş, kerametler bahşetmiş, azizlik ve yücelik vermiştir. Ey ahali! Siz kerem sahibi olmalısınız. Günahlardan kaçınan izzet ve şerif sahibi cömert kişiler olmalısınız. Allah'a itaati tercih eden, ona isyandan şiddetle kaçınan kişiler olmalısınız. Masiyet, günah yolunda harcanan her nimet mutlaka yokluğa mahkumdur. Çalışınız, Allah'a kulluğu elden bırakmayınız. Ta ondan size yakınlık hasıl oluncaya kadar. Ta bütün himmet ve gayretiniz onda toplanıp onunla beraber oluncaya kadar Ta bütün himmet ve gayretiniz onun gayrinden katiyetle sıyrılıncaya kadar İşte o zaman yemeğiniz onun fazlanın ve kereminin tabağından olur Hem de sizin bilemediğiniz ve akıl edemediğiniz cihetten Nefs Allah ile kullar arasında bir perdedir Onları Allah'a karşı perdeler o ortadan kalkınca perdede kalkmış olur. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. İşte nefs Allah'a karşı bir perde olduğu içindir ki Beyazıt Bestami şöyle demiştir. Rabbimi rüyamda gördüm. Dedim ki sana ulaşmanın yolun nasıldır ya Bana Bana cevaben buyurdu. Nefsini bırak gel. Bunun üzerine ben de tıpkı yılanın kılıfından sıyrılması gibi nefsimden sıyrıldım. Az ve celli olan Allah'ın nazarı nefs üzerinde toplanmıştır. Emri de nefsin bertaraf edilmesidir. Zira gerek dünya ve ondakiler ve gerekse Allah'tan başka ne varsa hepsi de nefsin tebasıdır. Dünya nefsindir. O nefsin sevgilisidir. Ahiret de öyledir. O da nefsin sevgilisidir. Zira aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurur. Canlarının çekeceği ve gözlerin hoşlanacağı ne varsa oradadır. Zuhruh Suresi 71. Ay Allah yolunun yolcuları gündüzleri halkın işlerini vermek ve aile efradının geçimlerini sağlamakla meşgul olurlar. Geceleri ise İzzet ve Celal sahibi Rablerinin hizmetinde bulunurlar. Onunla halvet ederler. Tıpkı hükümdarlar ve devlet reisleri gibi ki Onlar da bütün gündüz boyunca Aile efradının, çevresinin ve bütün tebaasının işlerini görmek Ve ihtiyaçlarını gidermekle meşgul olurlar Akşam olunca da Vezirleri ve has çevresi ile Baş başa kalırlar Allah'ın merhameti sizinle olsun Benim söylediklerimi can kulağınızda dinleyiniz Kalp kulağınızda dinleyiniz Onları belleyiniz Ezberleyiniz ve onlarla amel ediniz. Ben ancak haktan gelen hakkı konuşuyorum. Doğruyu konuşuyorum. Ben ancak aziz ve cilir olan Allah yolunda konuşma salayeti verilmiş birisi sıfatıyla konuşuyorum. Size hakkı anlatıyorum. Doğru yolu gösteriyorum. Ta ki o yola giresiniz. Benim sözlerimi dinleyerek bana dönüp de sadece dilinizin ucu ile ne güzel ifade ettin demeniz yetmez. Ben sizi kuru bir ifadeyle söylediğiniz bu kadarcık bir sözle tatmin olmam. Siz de bununla kalmayınız. Bilekiz, kalp denizle bana ne de güzel ifade ettiğinizdeyiniz. Ve benim söylediklerimle amel ediniz. Amellerinizde ihlas sahibi olunuz. Öyle ki ben de sizde bu halleri göreyim. Ve diyeyim ki ne de güzel ettiğiniz. Daha ne zamana kadar nefsine tapacaksın? Dünyana tapacaksın ahiretine tapacaksın. Ne zamana kadar insanlara tapacaksın? Ne zamana kadar Allah'tan başka şeylere tapacaksın? İnsanlar senin nefsinin perdesidir. Nefsin de kalbinin perdesidir. Kalbin ise sırrının perdesidir. Özünün perdesidir. Halk ile beraber olduğun müddetçe nefsini göremezsin. Onlardan ayrıldığın zaman nefsini görür. Hem de Rabbine de sana da düşman olarak görür. Öyleyse nefsinde savaş, ta ki o aziz ve celil olan Rabbine dönünceye kadar, onunla tatmin olacak duruma gelinceye kadar, onun vaadi ile sükunet bulup cezasından korkuncaya kadar, onun emrine boyun eğip nehinden uzak duruncaya kadar, onun takdir ve hükmüne razı oluncaya kadar, İşte bu anda gerek kalpten ve gerekse sır özden perdeler kalkar, her ikisi de daha önceleri görmedikleri hakikatleri görmeye başlarlar. Allah'ı tanırlar. Ona iltica ederler. Ondan başka hiçbir şeyle tatmin olmazlar. Arif hiçbir şeyle tatmin olmaz. Hiçbir şeyle sükunet bulmaz. Bilakis ancak kainatın yaratanı ile tatmin olur. Onunla sükûnet bulur. Ne uyku ne uyuklama ne de herhangi bir kayıt onu Rabbinden alıkoymaz. Allah'ın sevgisine layık seviyeye gelmiş kişinin nazarında varlık yoktur yalnız Allah var o kader ve ilim vadisinde Rabbi ile beraberdir. İlim deryasının dalgaları onu bir kaldırır bir indirir. Önce fezayı yükseltir sonra enginlere kavuşturur bu esnada o kendinden geçmiştir, hayrettedir düşünmez, sağırdır, dilsizdir Aziz ve celil olan haktan gayrısını işitmez, ondan gayrısını görmez. O, Allah'ın huzurunda bir ölüm hesabesindedir. Allah dilediği zaman onu tekrar diriltir, dilediği zaman onu icat eder. Bu mertebeye erişmiş Allah dostları ebedi olarak ona yakınlık çardaklarındadırlar. Nebes sırası gelince hikmet sofralarına buyur edilirler. Bu sofralarda doya doya hızıklandıktan sonra, oradan ayrıl sırası gelince hemen kapıya çıkarlar yani halkın arasına karışırlar onlara hakikatleri anlatırlar Allah ile aralarında vasıtı olurlar onların Allah yoluna girmelerine ve bu yolda devam etmelerine yardım ederler işte bunlar Allah dostlarının halleridir fakat daha bunların dışında açıklanmayan halleri de vardır ey ahali bu haliniz nedir siz boş bir heves peşindesiniz. Siz boş yere zamanı harcamaktasınız. Allah yolunda bulunmakta sabrediniz. Tahammül gösteriniz. Eğer böyle yaparsanız dünyada da ahirette de hayır görürsünüz. Eğer imanını kuvvetlendirmek istersen teslimiyet göstermelisin. Az ve celil olan Allah'a yakın olmak istersen kendini onun hükmüne takdirine ve fiiline teslim etmelisin. Hem de Niçin, neden, nasıl gibi sualler sormadan. İşte bu suretle ona yakın olabilirsin. Sen Allah'ın irade ve dilemesini bir kenara atıp da kendin bir şey dilemeye kalkışma. Zira böyle bir hareket doğru olmaz. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. İnsan Suresi 30. Ayet Madem ki senin dilemenle olmuyor, o halde sen de dileme. Allah'ın fiilleri üzerinde onunla çekişme, didişme, nizaya girişme. Malını, mülkünü, sıhhatini, evladını elinden aldığı ve bütün çarelerini kestiği zaman bile onun takdirinin, iradesinin ve tebdilinin yüzüne gül. Eğer ona yakın olmayı murad edersen bu hal üzere ol. Onun da safa dilersen bu hal üzere bulun. Eğer dünyada bulunduğun halde kalbinin ona vuslatını dilersen hüznünü gizle içine at. Sevinç ve neşeni yüzüne vur. İnsanlara güzel bir ahlakla muamele et. Onlara karşı güzel ahlaklı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Müminin sevinci yüzündedir. Hüznün kalbindedir. Hiçbir kimseye halinden şikayetçi olma. Eğer aziz ve celli olan Allah'tan şikayetçi olursan onun nazarında itibarın kalmaz. Bununla beraber kendisinden şikayetçi olduğun hususta senden kalmaz. Amellerine hiçbiriyle ucube kapılma. Kendini beğenmiş diye düşme. Zira ucub amelleri ifsad eder mahveder. Kim ki yaptığı işlere muvaffakiyeti Allah'ın verdiği yani muvaffakiyetin Allah'tan geldiğini düşünürse amellerinde ucubtan yani kendini beğenmişlikten kurtulur. Bütün teveccühünü Allah'a yönelt. Zira hiç şüphe yok ki o rahmetini sana ihsan eder. Kendisine vuslat sebeplerini sana hazırlar. Fakat bu halinle teveccühünü ona nasıl yöneltebilirsin ki? Sen sözlerinde ve fiillerinde bir yalancısın. Halkın seni övmesini beklemekte zemmetmelerinden korkmaktasın. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın yolunun tamamı doğrudur. Allah dostları hiç yalansız bir doğruluğa sahiptir. Zuhursuz bir doğruluğa sahiptir. Onların fiilleri sözlerinden çoktur. Az söz söylerler, çok iş yaparlar. Onlar halk arasında Allah'ın naipleridir, halifeleridir. Hak ile batıl arasını ayırt eden erleridir. Yeryüzünde emniyet mensuplarıdır. Onlar Allah'ın seçkin ve hask olur Ey münafık Senin üzerinde onların hasretlerinden hiçbir şey yok İki yüzlüğünde onları taciz etme Rahatsız etme Allah dostlarının sahip oldukları meziyetler öyle şeylerdir ki inzivaya çekilmekle kuru söz ve temennilerle kıylü kal ile ele geçmez Allah'ın bizi doğrulardan eyle ve bize dünyalı iyilik var ahirette iyilik var bizi cehennem azabından koru